Tomorrow is near Tomorrow is here And always too soon Time is so old And love so brief Love is pure gold And time a sea It's late, darling, it's late. The curtain descends, everything ends. Too soon, too soon, I wait. Evet 94.9 Açık Radyo'da Bir Sine programında daha birlikteyiz ben Yeşim Burul programımıza haftanın yeni filmlerinden Phoenix Yüzündeki Sır filminde e, filmin başrol oyuncusu Nina Hoss'un seslendirdiğim Kurt Weill bestesi Speak Low adlı parçayla başladık. Bu hafta vizyona giren yedi yeni filmimiz var. Onları tanıtacağım sizlere. Ayrıca sinema dünyasından haberlerden bahsedeceğiz. Ama onlara geçmeden önce her hafta olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Sanem Tekere'de çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta... Bu haftanın ön plana çıkan filmi, biraz önce müziğiyle başladığımız Yüzündeki Sır, Alman sinemasının önemli yönetmenlerinden Christian Petzold'un en son filmi. San Sebastian Film Festivali'nde de Fipreski sinema yazarları ödülünü almıştım. Başrollerinde Nina Hoss, Ronald Serfeld, Nina Kurtzendorf ve Michael Martens yer alıyorlar. E, yüzündeki sır e, Çok etkileyici bir film Bir dönem filmi e, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Geçiyor e, Başrolündeki Nina Hoss'un canlandırdığı Nelly adlı kahramanımız e, Savaşta Toplama kamplarında e, Yaşadıklarından sonra e, Yüzünde Tanınmayacak yaralarla Çok e, tanınmayacak bir halde kamplardan kurtarılan kurbanlardan biri ee, kendisini e, kamptan dönüşte karşılayan kişi ise e, Ester e, ailesinden e, biri olduğunu anlıyoruz aralarındaki diyaloglardan e, ve Nelly'yi e, özellikle onun durumundaki e, kurtulanlara yardımcı olan e, çok başarılı bir e, Plastik e, cerrahi uzmanı doktora götürüyor. Orada yüzünün yeni baştan yapılması durumu söz konusu. Filmin adı da aslında ona gönderme yapıyor. Filmin orijinali adı Phonics aslında zümrüdü Anka kuşu anlamına geliyor. Ee, birazcık da karakterimiz Neli'ye işaret ediyor. Bizde yüzündeki sır adıyla gösterime e, giriyor. E, bu e, ameliyat sonrasında Neli doktora da söylediği gibi... Böyle tamamen bambaşka bir yüz sıfırdan e, bambaşka biri olmak istemiyor. Mümkün olduğunca eski halime benzemek istiyorum diyor eski halime. E, bir taraftan bir sürü insanın tamamen başkalarına benzemek istediklerini de anlıyoruz. Bu geçirdikleri şeylerden sonra. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası e, toplama kamplarında pek çok Yahudi ölmüş. E, ve pek çok e, belki de fiziksel olarak kendilerini de değiştirmek. Istiyorlar, o açıdan bir kısmı artık Almanya'nın e, kendilerinin evi olamayacağını anlıyorlar. Aralarındaki diyaloglardan o dönemde işte e, Filistin'e göçün başladığını anlıyoruz. Orada kendilerine yer bakma gibi durumların söz konusu olduğunu. E, ama neyle bir türlü eski hayatını geride bırakmaya hazır değil. E, bundan e, yeni bir hayata başlamayı... Esther onu ne kadar e, motive etmeye çalışırsa çalışsın, e, başaramayacağını hissediyor. E, bir taraftan da e, Berlin'de e, eski eşini aramaya başlıyor. Çünkü e, kendisi tutuklanıp e, toplama kampına e, gönderildiği süreçte kocası Johnny Arkada kalmış. Onun başına ne geldiğini bilmiyor. Bu arada bütün ailesinin, kendisinden başka herkesin toplama kamplarında öldüğünü öğreniyor. Ee, ama Johnny'nin öldüğüne dair bir bilgi yok. Daha sonra Johnny'nin hayatta olduğunu öğreniyor. Ee, ve onun karşısına çıkmaya karar veriyor. Ama Johnny onu tanımıyor. Ee, ve çünkü Johnny bir taraftan karısının öldüğüne çok emin. Ee, ve... E, Neli ile karşılaştığında da onun karısına olan benzerliğinden etkileniyor. Karısı olmadığını düşünüyor ve onun karısına çok benzeyen başka biri olduğunu düşünüp... ...karısına olan benzerliğinden faydalanınca bir teklifte bulunuyor. Neli'yi çok şaşırtan. Filmin bu sürprizini ele vermek istemiyorum. Çünkü filmin geri kalan dramatik gelişimiyle çok alakalı. Yüzündeki sır... Bir taraftan hem 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da yaşananların, nazilerin, e, Yahudilere yaptığının ama bir taraftan sadece onlara değil genel olarak o toplama kamplarında yapılanların, yaşananların aile içinde e, güven, güvenmeme, ihanet gibi kavramları e, çok ince bir biçimde ele alıyor. E, karı koca arasında bile bu işlerin ne kadar e, hassas olduğunu e, Çok e, zarif bir biçimde anlatan bir film yüzündeki esir. Oyunculukları çok çok başarılı. E, Nina Hossine çok başarılı. Nelly rolünde. E, bir taraftan da Alman toplumunun hmm, savaştan çıkan, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan Alman toplumunun... E, Bir şekilde nazilerden kurtuluyorlar ama naziler kim? E, geride kalan Alman toplumu kim? Kim işbirlikçi? Kim e, mezalim görmüş? E, ve nasıl kendilerini toparlayacaklar? Ve nasıl bir toplumsal barış olacak? E, bütün o yaşananlar nasıl unutulacak? Bütün bunların aslında ne kadar da imkansız olduğuna dair de bir film yüzündeki sır. E, ne kadar zor olduğuna dair. E, senenin önemli yapımlarından haftanın da ön plana çıkan filmi. E, bu hafta iki tane önemli filmimiz var aslında. Bunlardan biri e, Pet Soul Dun yüzündeki Sır filmi. Diğeri ise J.C. Chandor'un Most Violent Year e, en şiddetli yıl filmi. Başrollerinde Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo ve Alessandro Nivola yer alıyorlar. Çok iddialı bir oyuncu kadrosu. O da bir dönem filmi. E, yüzündeki Sır İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında bitiminde geçiyordu. Amos e, Violent Year ise 1981 senesinde New York'ta geçiyor. 1981 senesi en enteresan bir biçimde. istatistikî olarak da New York tarihinin e, en tehlikeli senesi... ...en fazla e, kriminal suçun, vahşi suçun, şiddetli suçun işlendiği yıl bir taraftan. E, Oscar Isaac'in canlandırdığı Latin Amerikalı göçmen iş adamı e, Abel ise... E, Gayet Brooklynli e, eşi Anna'nın e, ki o da böyle daha e, biraz suç dünyasına bulaşmış bir aileden geliyor. Ondan almış olduğu devralmış olduğu e, kalorifer yakıtı işini birazcık daha büyütmeye çalışıyor. Ama öbür taraftan rekabetin e, çok yoğun olduğu bir alan e, ve bu re rekabet çerçevesinde de her türlü e, şeyin de e, yolunda. da... E, Meşru görüldüğü alanlardan biri yani rakiplerle aralarındaki savaşın e, pek mücadelenin temiz gittiğini söyleyemeyiz. Her ne kadar Abel e, kendisi daha düzgün ve temiz bir iş yürütmek istese de Anna ısrarla hani bu, bunun bu şekilde yürümeyeceğini belki babasından yardım istemeleri gerektiğinin altını çiziyor. Evet. Able ne kadar direnirse dirensin bir süre sonra bu e, dünyada bu son derece şiddet içeren dünyada hem ailesini hem işini hem de kendi mevcudiyetini de e, riske atan pek çok faktörle karşı karşıya olduğunun fark ediyor. E, e, çok fazla tehditle e, çevrelenmiş durumda. Chandor enteresan bir yönetmen. Ee, daha önce yapmış olduğu iki film Margin Call e, başta olmak üzere e, dikkat çeken filmler oldular. E, Margin Call'dan 1911 senesinde çektiği bu filmde e, tam böyle beyaz yakalı suç dünyasına bakıyordu. Ve böyle bankacılık ve finans dünyasında e, suçun nasıl döndüğü üzerine bu büyük e, bankalar yatırım bankaları nasıl... E, Ee, ...işler çeviriyorlar ve sonra bunların üstünü örtmek için neler yapıyorlar diye. Ee, orada çok enteresan bir gerilim yakalamıştım. Beyaz yakalı suç dünyasından çıkan gerilim. İki sene sonra yaptığı All Is Lost'ta ise bambaşka sulara yelken açmıştı aslında figüratif olarak da. Ee, Robert Redford'un başrolünde yer aldığı filmde Robert Redford tek başına denizin ortasında bir teknede e, hayat mücadelesi veren e, bir adamı canlandırıyordu. Tek başına tekneye çıkıp sonra bir e, fırtına yakalanıp e, orada hayatta kalmaya çalışan bir adamı canlandırıyordu. A Most Violent Year en şiddetli yıl filminde ise gangster filmiyle e, bu suç dünyasını ve kapitalizmin e, insanları getirdiği nokta e, eleştirisini e, harmanlayan bir film ortaya çıkarmış Chandor. Margin Call'da daha net bir kapitalizmin Beyaz yakalı dünya üzerine eleştirisi varken The Most Violent Year'de bunu bir gangster filmi formatı içerisinde başlatıyor ama sonra o formatla da o türün konvansiyonları ve kurallarıyla da oynuyor, onları eğip büküyor biraz. O yüzden çok böyle eee beklentilerinize uyan bir tür filmi değil ama türlerin kırılıp bükülmesini sevenler, farklı eee araçları sevenler için oldukça enteresan bir film. Ee, görsel açıdan çok doyurucu, görsel yönetimi, görüntü yönetimi çok başarılı. 1981 senesinin e, ortamını gerek dekorlar, direkt, gerek kostümler, saç, makyajlar çok başarılı bir biçimde yakalamış Emma's Violent Year. Ee, başrollerinde de Oscar Isaac ve Jessica Chess'in en çok başarılı performanslar sergiliyorlar. O da bu haftanın e, iddialı yapımlarından ön plana çıkıyor. Ee, bu hafta... E, Dediğim gibi bir filmden daha e, bahsedeceğim. E, Beyond the Reach, tehlikeli oyun. O da aksiyon, gerilim tarzında e, bunlardan farklı olarak. Jean Baptiste Leonetti yönetmiş Beyond the Reach, tehlikeli oyun adıyla bizde gösterime giriyor. Başrollerinde de Michael Douglas ve Jeremy Irvine yer alıyor. Aslında baya iki kişilik bir e, film. ...bu eski tarzda oda tiyatrosu dramlarını hatırlatıyor ama burada böyle bir kapalı mekana sıkışmış bir dram değil... E, ...tam tersine çölde geçen bir kovalamaca ve gerilim filmi var karşımızda. E, Michael Douglas'ın canlandırdığı Madag adlı karakter Navaha çölünde e, e, özel bir avlanma e, turu yapmak istiyor... Ee, ben, e, Jeremy Irvine John adlı genç adamsa... E, ...işte bu çölde avlanmak isteyenlere... ...rehberlik yapan genç bir adam. Ee, işte e, ...Medic'in... E, e, ...avlanma turu için de e, son anda anlaşıyorlar. Çok kendisine tatminkar bir fiyat veriliyor. Ancak bu geziye başladıktan kısa bir süre sonra... ...Medek yanlışlıkla çölde gezen o çöl sakinlerinden biri... ...o bölgenin sakinlerinden birini öldürünce e, işler karışıyor. E, genç benim, e, beni susturması gerektiğini düşünüyor Medek... ...ve bu sefer onun peşine düşüyor. Ve çölde 54 derece sıcağın altında... Hiçbir şey olmadan Ben e, Medek'ten kaçmaya başlıyor. Böyle bir kedi fare e, kovalamacasına dönüşüyor. Beyond Reach tehlikeli oyun. Bu haftanın vizyona giren bir diğer filmi. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve A Most Violent Year filmi aynı zamanda müzikleriyle de dikkat çeken bir film. 1980'lerde özellikle damga vuran 70'lerin sonu 80'lerden oluşan bir soundtrack'i var. Filmin orijinal müziklerine de Alex Ebert imza atmış. Şimdi ondan dinliyoruz. America For Me. Alek Saburt'tan dinledik America For Me. Bu hafta vizyona giren A Most Violent Year. J.C. Chandor'un son filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet haftanın yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta e, tecrübeli ve beğenilen yönetmenlerin en son filmleriyle e, devam ediyoruz. E, onlardan biri de Tarsemsing. E, son filmi Selfless'la bu hafta vizyonda. Tarsem Singh bir taraftan çektiği müzik videoları, bir taraftan reklamlarla e, da adını duyurmuş. E, çok ciddi bir ticari başarı yakalamış bir yönetmen. Daha sonra e, 2000 senesinde The Cell Hücre filmiyle e, Jennifer Lopez'in başrolünde olduğu, özellikle orada yaratmış olduğu görsel dünya, e, o fantastikle gerçeklik arasına gidip gelen ve son derece... Albenili e, görsel dünya ile ciddi bir hayran kitlesi edindi sinemada da. Daha sonra e, 2006 senesinde The Fall düşüş filmiyle e, o e, yaratmış olduğu görsel renkli e, hayali fantastik dünyaların peşinden koşmaya. ...devam etti. Ee, gerçekten e, görsel açıdan çok tatmin edici filmler çekiyor. Ee, hikayeleri e, her zaman herkesi o kadar tatmin etmese bile... ...takip etmeye çok değer bir yönetmen. 2012 senesinde Mirror Mirror'ı çekmişti. E, bir e, Pamuk Prenses uyarlaması. Julia Roberts'ın başrolünde olduğu. E, bu hafta ise e, karşımıza... Çıktığı filmi Selfless, biraz bilim kurgu, biraz fantezi türlerinin karışımı. Başrollerinde Ben Kingsley var. Ben Kingsley'nin canlandırdığı karakter aslında tüm insanlığın en temel derdine sahip Selfless filminde. Vücudumuz bir noktadan sonra bize yetmiyor. Evet. ...acaba e, ölümsüzlük mümkün mü e, sorusunu soruyor. İşte o noktada da filmin diğer başrol oyuncusu Ryan Reynolds giriyor işin içine. E, teknolojik olarak yeni bir teknoloji geliştirilmiş. Ne kadar e, yasal olduğunu bilmiyoruz henüz. O zaman diliminde bile ama... E, ...Matthew Good'un başında olduğu bir bilimsel fasilitenin yöneticisi diyor ki... E, Damien'a, Banking'sini canlandırdığı bu zengin e, ama hasta adama e, artık yeni bir bedende ruhunuz yaşamaya devam edebilir. E, bu dünyada e, vücudunuz sizi terk ettiğinde artık ayrılmak zorunda değilsiniz. Teknolojik olarak bu imkanımız var. Daha bu dünyada yapacağınız çok şey var, paranız var, imkanlarınız var. Bunun üzerine en sonunda Damien bu e, prosedüre e, ikna oluyor. E, Prosedür sonrasında kendini e, Ryan Reynolds'ın bedeninde buluyor. Genç Damien'in. Kendisine e, öncesinde e, bu genç Damien'in vücudu gösterildiğinde onun boş bir aslında kap olduğu, içinde kimsenin olmadığı. E, dolayısıyla hani sadece girip onun içini e, dolduracağı söyleniyor. Ancak bu... Dönüşüm gerçekleştikten sonra fark ediyor ki içine girdiği vücudun kendisinden önce bir sahibi vardı. O tamamen gitmiş değil, vücudun kendine ait bir hafızası ve anıları var. Ve ona dair e, bir takım böyle görüntüler, flashbackler gelmeye ve yaşamaya başlıyor. Onun önceki hayatına dair bir ailesi olduğunu, çocuğu olduğunu e, bunları fark ediyor. Ve bu sefer bu... Kendisine sonsuz e, yaşam vaat eden, e, bu yepyeni bir bedenle yeniden hayata başlayıp genç bir bedenle e, yapamadığı her şeyi yeniden yapmaya başlandığının aslında e, bu tarz tehlikeli teknolojilerin de e, çok rahatsız edici yan etkileri olduğunu bizzat yaşıyor. E, bilim kurgu, fantastik, macera, gerilim hepsinin bir arada olduğu bir film Selfless. Bu e, hafta itibariyle vizyonda o da Tarsem son filmi. E, bu hafta bir de devam filmimiz var. E, Ted 2 Ayı Ted 2. E, Tedbiri bilenler neden bahsettiğimizi gayet iyi biliyorlar. Ama Ted'i izlememiş olanlar için filmin başrol oyuncusunun e, bir e, oyuncak ayıcık olduğunu söyleyelim. Ama bu bildiğiniz oyuncak oyun ...oyuncak ayıcıklardan değil. Ee, bu bir çocuk filmi değil. Bu da çocukların oynadığı bir oyuncak ayıcık değil. Ee, filmde Ted'im Seth MacFarlane canlandırıyor. Bu zaten bir Seth MacFarlane projesi. Yönetmen koltuğunda da kendisini görüyoruz. Başrolü de kendisine yine Mark Wahlberg eşlik ediyor. Ee, i̇lk filmde... Ee, John, Mark Wahlberg'ı canlandırdığı John'un en yakın arkadaşı oluyordu Ted ve bir insan ve bir oyuncak ayıcık arasındaki o imkansız ilişki ve dostluğu bir taraftan öğreniyorduk ve onun üzerinden oluşan bir komedi vardı. Çünkü bu Ted e, dediğim gibi öyle sevimli çocukların arkadaşı bir ayıcık değil. Bu John'la yetişkin e, insanlarla takılan, az bozuk, kaba e, ve gayet de böyle bir yetişkin sesiyle konuşan e, öyle bir Ayı kendi halinde ee, İlk filmde e, Ted'in Temil'in e, adında bir sevgilisi insan bir sevgilisi oluyordu Bu filmde başında görüyoruz ki e, düzenli bir ilişkileri var e, John Becker olsa da e, Ted e, Temil'inle evlenmiş gayet mutlu mesutlar Ee, bu şekilde yaşamaya gidiyorlar. Ama Ted ve e, Temil'in çocuk sahibi olmak istiyorlar. Tabii bir oyuncak ayı ve bir insanın çocuk sahibi olması fiziksel olarak mümkün olmadığı için e, sperm donörüne ihtiyaçları var. E, o konuda da John'dan yardım istiyorlar. E, John da seve seve kabul ediyor. Ama e, maalesef ...bürokrasiye tosluyorlar o noktada da. E, kendine bir mektup geliyor. İşte. Ee, çocuk sahibi olabilmeniz için suni döllenme ya da başka bir yöntemle e, insan olduğunuzu ispatlayacak bir belgeye sahip olmanız lazım. Bunun üzerine de e, John Vetted hukuki bir mücadele başlatmaya karar veriyorlar Amerika Birleşik Devletleri ne. Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı ve e, mahkemelerine karşı TED'in de insanlar gibi haklara sahip olduğuna ve bir şekilde onlar gibi çocuk sahibi olma e, hakkına da sahip olduğuna dair. E, TED öfkeli bir ayıcık, kızgın bir ayıcık, zaman zaman üzgün bir ayıcık ama yumuşak bir ayıcık değil. O hiç beklediğiniz ayıcıklara hiç benzemiyor ama bir insan ve bir oyuncak ayının... E, ...ilişkisi ve dostluğuna ikna olmuyorum... ...ve bunu komik bulmuyorum derseniz... ...Ted 2 size göre değil... ...Ayy Ted'i... ...ama e, ilk film çok beğenilmişti... ...Amerika'da... E, ...oldukça da e, şey yapmıştı... ...Gişede de iyi bir başarı elde etmiştim... Seth Mark Farley'nin... E, ...Amerikalı komediyenin... ...kendi mizah anlayışının... E, ...çok spesifik bir ürünü zaten... ...yani onun hayranıysanız... ...bunu da seveceksinizdir diye düşünüyorum... ...ama eğer onunla aranız iyi değilse... Dediği ki size hitap etmeyebilir. Bu hafta iki tane de yerli yapımımız var. Bunlardan biri Antikacı adını taşıyor. Aclan Büyük Türkoğlu yönetmiş. Ertan Güleç, Didem Baylan, Övül Kocaman ve Tuna Ata başrollerinde yer alıyorlar. Ee, burada da bir aslında bir aile dramıyla karşı karşıyayız. Ee, böyle aile içinde olup biten olaylar, bir takım entrikalar ve kıskançlıklar sonrasında E, trajik bir durumun ortaya çıkması ve aile reisi Erta'nın intihara kalkışmasının e, ile başlıyor. Sonrasında kendisi komada hastaneye yetişilmeye çalışırken e, yolda o bilinçli Bilinç dışı arasında gidip gelirken duyduğu sesler, hayal meyal gördüğü yüzler onu bilinç altında bir yolculuğa çıkarıyor. Orada hem hayatı boyunca kaybetmiş olduğu aile bireyleriyle karşılaşıyor hem de bir kendisiyle ve geçmişiyle hesaplaşmaya giriyor. Haftanın diğer yerli yapımı ise e, klasik bir Türk filmi Korkum. Haftanın Korku filmi. O da bir devam filmi. Sitçin İkim. Her canlı ölümü tadacaktır. E, Alper Mescinin e, yönettiği bir film bu yine. Birincisi için de o yönetmiştim. E, başrollerinde Şeyda Terzi oldu. Bulut Akkale, Ece Edibe Baykal ve Reyhan İlhan yer alıyorlar. E, bu e, bizim yerli korku e, filmlerinde alıştığımız üzere. E, gene böyle bir e, kötücül bir güç tarafından rahatsız edilme e, hikayemiz burada da devam ediyor. Hicran ve Adnan adlı. Çift, genç çift, mutlu bir evlilikleri var, küçük de bir çocukları var, o iki yaşında bir oğulları. Onu bir tarafı kazasında, onu bir kazada kaybediyorlar. Bu hem hayatlarını, hem evliliklerini alt üst ediyor. Bir de üstüne üstlük hicran açıklanması mümkün olmayan bir takım paranormal olaylar yaşamaya başlıyor. İyice psikolojisi bozuluyor. Sonunda bir hocaya gidiyorlar e, danışmak için ve ona bir büyü yapıldığını fark ediyorlar. Sitchin 2 her canlı ölümü tadacaktır da bu hafta itibariyle vizyonda. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve yine müzikleriyle bu hafta dikkat çeken bir diğer film olan Ted 2'den bir, film, e, bir şarkı dinleyeceğiz. Bir 1980'ler klasiği Tiffany seslendiriyor. I think we're alone now. Tiffany'den dinledik I Think We're Alone Now Bu hafta yeni vizyona giren TED 2 filminde kullanılan parçalardan biriydi 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı devam ediyor ve bu hafta yeni vizyona giren e, 7 filmi tanıttım sizlere. Ama bunlar dışında da gösterimler var. Özellikle şu anda e, hani İstanbul özelinde söyleyebilirim. E, pek çok belediye açık hava film gösterimlerini e, başlattılar. E, farklı semtlerde, farklı e, ilçelerde Şişli Belediyesi'nin yaptığını biliyorum. Kadıköy Belediyesi yapıyor, Maltepe Belediyesi'nin yaptığını biliyorum. Bunlar değişik. Ee, şeylerle basın bültenleriyle bize de ulaşıyor bilgileri ee, genelde Türk filmleri göstermeyi tercih ediyorlar bir kısmı daha nostaljik eski Yeşilçam sinemasından örnekler bazıları ise daha yakın dönem yerli yapımlardan örnekler gösteriyorlar açık havada E, ...izleyicilerle bir araya getiriyorlar. E, bir diğer gösterim programı ise bahsetmek istediğim... Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alan Film Merkezi'nin yaptığı... ...Açık Hava Film Gösterimleri. E, mesela onlardan biri bu akşam gerçekleşecek. Saat 21'de Uğur Yücel'in son filmi Soğuğu gösterecekler. Ödüllü Türkiye Filmleri gösteriminin son e, filmi olarak... E, 10 Temmuz'dan itibaren, yarından itibaren ise Gökkuşağı Filmleri gösterimi programı başlıyor. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Film Merkezi'nde. 10 Temmuz akşamı saat 21'de Can Candan'ın yönettiği Benim Çocuğum belgeseli izlenebilir. 16 Temmuz'da e, bu gösterilerin hepsi saat 21'de başlıyor. 16 Temmuz'da Alen Kullan. E, Grodin'in yönettiği e, göldeki yabancı filmi Stranger by the Lake 17 Temmuz'da Maria Binder'in yönettiği Trans-X İstanbul belgeseli 23 Temmuz'da Caner e, Alper ve Mehmet Binay'ın yönettiği Zenne filmi ve 24 Temmuz'da da Marco Berger'in yönettiği Hawaii filmiyle Gökkuşağı filmleri gösterimleri son bulacak. Önümüzdeki haftalarda da hatırlatmaya devam edeceğiz. Temmuz sonuna kadar her e, vermiş olduğumuz tarihlerde saat 21'de başlıyor bu gösterimler. Tabi bu gösterimlerin genelde e, bu açık hava gösterimleri 21 ya da 21.30'da başlıyor. Onu da belirtmiş olayım. Bunun sebebi tabii havanın kararmasıyla alakalı açık havada film izleyebilmek için. E, onun dışında Hani burada spesifik olarak adını vermeyeceğim ama bazı alışveriş merkezleri de e, özel açık hava film gösterimleri yapıyorlar e, ücretsiz. Onu da bulabiliyorlar. E, Buradan duyurmuş olayım sizlere. Şimdi bir müzik arası verelim ve e, Zenne filmi ki 23 Temmuz'da gösterilecek o da Boğaziçi Üniversitesi'nde. E, Zenne filminin müziklerinden bir parça dinleyeceğiz. Zenne filminin müzikleri e, albüm olarak da yayınlandı. Demir Demirkan ve Paolo Poti beraber yaptılar. O müziklerin bir parçası olarak da Erik Satie'nin ünlü Gnossien e, Bestesi'nin... E, Yeniden yorumladılar, ee, yeni bir versiyonunu yaptılar. Şimdi onu dinleyeceğiz. enne filminin müziklerinden dinledik Erik Satie'nin Gnossienne'nin e Özel bir versiyonu Demir Demirkan ve Paolo Potin'in elinden çıkma bir parçaydı dinlediğimiz. Şimdi sinema dünyasından haberlerle devam edeceğim. Tam böyle yaz sezonundayız sinema dünyasında ve yaz filmleri arasında önümüzdeki haftalarda beklediğimiz böyle bir takım süper kahraman filmleri de var. Bunlardan biri Ant-Man merakla beklediğimiz ama onun dışında belki de her yaştan fantastik sinema izleyicisinin sevdiği. Süper kahramanlardan biri de örümcek adam Spider-Man. Kısa bir süre önce e, yeni Spider-Man'i açıkladığı Marvel ve Sony ve e, yeni Spider-Man'in, yeni Peter Parker'ın Tom Holland olacağı açıklandı. Tom Holland genç bir oyuncu, e, bir takım e, filmlerde daha önce izledik kendisini... E, Hatta e, Billy Elliot'ın e, yeni müzikal yapımında da e, gördük kendisini. E, ancak e, Tom Holland'ın yanı sıra yan rollerde yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yeni Örümcek Adam filmi için. Bunlar arasında en çok konuşulanlar ve merak edilenlerden biri. E, Peter Parker'ın yengesinin e, kim olacağıydı. E, Aunt May olarak da bilinen May ...teyze ya da May yenge diyebileceğimiz e, bu karakteri e, daha önce sinemada e, farklı oyuncular canlandırdılar. E, 2002 yapımı e, Semra Emin'in yönettiği filmde o dönem 74 yaşındaki Rosemary Harris canlandırmıştım. Daha sonra 2012 yapımı The Amazing Spider-Man'de ise 66 yaşındaki Sally Field'ı görmüştük e, May teyze olarak. E, May teyze... E, Çok küçük yani annesini ve babasını kaybeden Peter Parker'ı e, yetiştiren e, aslında e, amcası ve yengesi oluyorlar. E, amcası e, Peter Parker'ın bir anlamda etik ve ahlaki e, pusulası gibi örnek aldığı kişi e, uzun süre boyunca. E, M yengesi de ona bakan e, ve onun gelişiminde en büyük role sahip olan karakterlerden biri. Son filmde... Tom Holland'ın yanındaki M yengemizin ise kim olacağı açıklanır açıklanmaz Twitter karıştı. çünkü örümcek adam hayranları bir kısmı çok büyük bir tezahüratla kabul ettiler yeni ismi bir kısmı ise bu biraz garip bir tercih diyorlar çünkü yeni Ant May Marisa Tomei. Marisa Tomey Hollywood'un ünlü oyuncularından biri Oscar'la aynı zamanda ...Uncle Winnie filminde en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını da almıştım. Tomey şu anda 50 yaşında ve Örümcek Adam hayranlarının bir kısmının bu kadar itiraz etmesinin sebebi... ...Marisa Tomey'e yengeyi canlandırmak için fazla genç ve fazla seksi diyorlar. Çünkü Peter Parker'ın bir yengesi olarak tanıdığımız karakter orta yaşını... İyice aşmış, gri saçlı hani böyle, böyle büyük anne tipli biri. Yani Marisa Tomei bakacak olursak hani böyle biri çıkmıyor karşımıza. Ee, bir taraftan tabii bu kararın eleştirilmesinin arkasında son dönemde Hollywood'da süren şöyle bir tartışma da var. Ee, pek çok rol için e, çok Yani ileriki yaşlardaki roller için bile çok genç yaşta kadın oyuncuların tercih edilmesi. Belli bir yaşın üzerindeki kadın oyunculara artık doğru düzgün rolün çıkmıyor olması. E, ve ısrarla hep daha genç e, kadın oyuncuların... E, e, ...yerleştirilmeye çalışılması filmlere. Ee, bir takım hani itirazların bir kısmı da aslında hani bundan kaynaklanıyor. Daha önce hani 74 ve 66 yaşında oyuncular tarafından canlandırılan bir rolün... ...bu sefer 50 yaşında ve aslında 50 yaşından da genç gösteren... ...çok daha genç gösteren bir kadına verilmesi... Ee, ...Hollywood'daki bu rol dağılımındaki cinsiyetçi yaklaşımların... ...yeni bir öğesi olarak da algılanıyor. Bunun da biraz ortalığı karıştırmasına sebep olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani sadece cinsiyetçi politikalar yüzünden ortalık karışmıyor tabii Amerika'dan. ...Hollywood tarafında başka meseleleri de var. Amerika'nın hatta belki daha önemli meselelerinden biri de açık radyoda hep çok sık duyduğunuz gibi su meselesi. İklim değişikliği ile de, de alakalı suyun azalması sonucunda özellikle Kaliforniya eyaletinde suyun çok daha dikkatli kullanılması... ...ekonomik kullanılması ve belli alanlarda belli kotaların konması gibi kararlar çıktıktan sonra... ...Hollywood'un ünlü yıldızlarından hem sinemanın hem televizyonun önemli isimlerinden biri. Tom Selle'in bu sefer başı belada. Çünkü e, bu ünlü e, dedektif Magnum olarak Türkiye'de televizyonlarda da çok iyi tanıdığımız... ...öncelikle Magnum olarak tanıdığımız daha sonra Üç Adam ve Bir Bebek gibi filmlerde de karşımıza çıkan ünlü oyuncu... E, Kendisi her ne kadar biz onu dedektif olarak tanımış olsak da bu sefer bir özel dedektif onun peşine düşüyor. Ve Kaliforniya'daki avokado çiftliğinde e, avokado çiftliğini sulamak için e, o bölgenin su rezervlerinden ciddi miktarda su çaldıklarını tespit ediyor. E, hidrolik tankerleri su rezervlerine... E, en az 12 defa gönderip doldurdukları izinsiz bir biçimde ve kendi avokado çiftliklerini sulamak için kullandıkları ve bunun hem kendi kotaların üstünde olduğu hem de izinsiz yaptıkları ve kısaca hani yerel o bölgedeki insanların o su rezervini çaldıklarını tespit etmiş bulunuyorlar. Bakalım Tom Selek bundan nasıl sıydılacak? Önümüzdeki günlerde bununla alakalı daha çok haber duyacağımızı düşünüyorum. Çünkü... Son 4 senedir çok ciddi bir kuraklık var Kaliforniya'da İnsanlara hani bahçelerinizi çimlerinizi sulamayın artık deniyor gereksiz yere su kullanmayın deniyor. E, bu koşullarda da Tom Selle'in e, su çalmış olduğu e, ticaretini yaptığı avokado çiftliğinin için e, oldukça tartışmalı olarak çıktı karşımıza. Bir sinema dünyasından haberde yeni yapım haberi Star Wars Yıldız Savaşları'nı sevenlerin hoşuna gidecek bir spin-off film haberi geldi. Yani bu seriden ayrı tek başına ayrı yapılan ayrı bir karakter üzerine işleyen filmlere spin-off diyoruz sinemada. Han Solo'yu baz alan ayrı bir film yapılacakmış şimdi. Ve bu bunu yapmak için de Lego filmini yapan The Lego Movie yapan ekip ikili bu filmi. ...projesinin arkasında Christopher Miller ve Phil Lord tamamen e, Han Solo'nun genç bir Han Solo'nun üzerine e, kurulu olduğu yeni bir filmi tasarlamaya başlamışlar. E, Harrison Ford'un muhteşem performansı sayesinde Han Solo Yıldız Savaşları'nın en sevilen karakterlerinden biri olmuştu Star Wars filmlerinin. Şimdi Han Solo'nun kendine ait ayrı bir filmi olacak ve gençlik yıllarında onunla beraber ayrı maceralara atılacağız ve genç nesiller onu yeni baştan tanıyacaklar. Evet böylece bir sinefilin daha sonuna yaklaştık. Teknik Masa'da Ömer'e ve bu haftaki program destekçimiz Sanem Teker'e çok teşekkür ediyorum. Ee, bu hafta e, programımızı kapatırken haftanın Yeni ve iddialı yapımlarından J.C. Chandor'un son filmi A Most Violent Year'dan bir parçayla kapatmak istiyorum. Ee, filmin içerisinde de önemli bir yeri var. Filmin ruh haline de bence çok iyi karşılık gelen bir film. Ee, Marvin Gaye seslendirecek Inner City Blues. Herkese iyi seyirler, İyi hafta sonları. it thinks we're wrong, mother, who are they to judge us, mother, mother, simply call us sweet where I hair long, mother, mother.